Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu aleyhe Rasulullah. Kardeşlerim, çok güzel bir söz var, biliyorsunuzdur. Büyüklerimizin sözleri zaten öyle güzel sözler ki paha bile biçilemiyor. Ne derler? Terlemeden ele geçenin bereketi olmaz. Bugün emeğiniz ne kadarsa bir işle alakalı, siz o kadarsınızdır. Ne kadar ekmek, o kadar köfte derler. Gerçekten böyledir. Bugün pazardan gittiniz, marketten sebze aldınız, meyve aldınız. Hiç düşündünüz mü? Bu sebze, meyve oralara nasıl geliyor? Bunu kim ekiyor? Kim biçiyor? Kaç insanın bunda bir emeği var? Üzerinde çalışılmamış, üzerinde ekip, e, biçim yapılmamış sürülmemiş veya tohum ekilmemiş bir tarlayı düşünebiliyor musunuz? Kendi kendine olsun, o markete efendim, o manava gelsin böyle bir şey mümkün değildir. Yani senin üzerinde emeğin olmayan şeye dair herhangi bir efendim, güvencende yoktur bunun devam edeceğine dair bir garantinde yoktur. Bunu ilk önce bilmemiz gerekiyor. Kardeşlerim, bugün sizlerle beraber konuşmak, paylaşmak istediğim mevzu çok önemli. Anlatmak istediklerimi ilk önce nefsime, sonra siz değerli kardeşlerime ve şu anda canlı yayında da YouTube'da e, izleyen, takip eden kardeşlerimin nefislerine sesleniyorum. Ama ilk önce kendi nefsimize bunları anlatmaya çalışacağız. Ağır mevzular, önemli mevzular ama konuşulması gereken mevzular. Kardeşlerim, emekle benim imanımın ne bağlantısı var İbrahim abi? Şöyle, biliyorsunuz ki az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi emek olmadan, bir şeye değer vermeden, bir konu hakkında çalışmadan nasıl sahiplenemiyorsanız, aynı şekilde iman da böyledir. Ben Müslüman olarak doğdum, annem babam Müslümandı, hatta dedem hacıydı, hocaydı. Hep öyle deriz ya, bu senin hayatın boyunca Müslümanca bir hayat yaşayacağını veya Müslüman olarak yani kelime-i şehadet getirerek öleceğini garanti etmiyor. Tam tersine sorumluluk yükleniyor. Ama bizde bir hafiflik var, rehavet var farkındaysanız. Çantada keklik düşünüyoruz. Cenneti. Çünkü cennetten bize özel arsalar verildi. Öyle zannediyoruz. Dünyanın en takva insanlarından bir tanesi biziz. Diğer insanlar öyle günah işlemeye gelmişler. Cehennem yolcuları. Çünkü ben imanlıyım. Bunu herkes söylüyor. Ama sizce böyle mi? Şimdi kardeşim. Annem babam Müslümandı diyorsun, nenem Müslümanlı diyorsun, sülalemizde evliya var diyorsun. Eğer böyle düşünüyorsan lütfen şunları da biraz düşün. Babanız diyelim devlet memuruydu, babanız e, 4 sene sonra emekli olacak. Adam nereden baksan 25 yıldır çalışıyor, 18 yaşından beri. Sen baban devlet memuru diye hiç emek vermeden, hiç okumadan, liyakatin vesaire önemsiz bir şekilde... Gösterilerek sen de devlet memuru mu oluyorsun? Baban devlet memuru olduğu için olmuyorsun. Sen de yıllarca çalışacaksın, okuyacaksın, sınavlara gireceksin ve devlet memuru olacaksın nasip olursa. Yani senin o işe, o maaşa ulaşmak, o mevkiye gelmek için bir emek vermen gerekiyor. Yani ilkokulu okumadan, ortaokulu, liseyi okumadan fakültenin son sınıfında insanı Efendim diplomasını eline vermiyorlar. İşte o zaman bugünkü mevzuya gelelim. Kardeşim kelime-i tevhidi söyledim ben. Müslümanım bu senin garantin değil. Sen bunu ölene kadar eğer üzerinde taşıyabiliyorsan Müslüman olarak ölüyorsun ve imanın sağlam olmuş oluyor. Annem hacca gitmişti. Dedem şu cemaatte çok tanınan bir insandı. Diyorsanız, önce nefsime sonra sizlere şu örneği veririm. Demek annem baban şöyleydi, sen de böyle bir Allah dostlusun öyle mi? İmanın çantada keklik öyle mi? İsa aleyhisselamı hatırlayın. Kim kendisi? Ulul-i Azm peygamberlerden. Onun o kadar mucizeleri var ki, Ölülerin dirilmesi Allahü Teala'nın izniyle, duasının bereketiyle gökten sofranın indirilmesi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Delilere, o zaman tabi sarı hastaları varmış, onlara dağıttığı şifa duaları örnekleri varmış. Allahü Teala kendisine ilham etmiş ve böylece mucizeler içerisinde olmuş. Bunlar hatırlayabildiklerimiz. Ama bu zatı muhterem İsa Aleyhisselam Bunca mucizeyi barındıran bir zat olmasına rağmen etrafında havari deniyor. Diyelim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaki zatlara sahabe diyoruz ya. Sahabesi vardı. 12 kişilerdi. ama onlardan bir tanesi ne yaptı? Kafir oldu. Kendisinin düşmanlarına yani İsa aleyhisselam'ın düşmanlarına ihbar etti. İsa buradadır diye aleyhisselam ve yakalattı. tabi. Tahrif edilmiş dine ve Hristiyanlara göre çarmıha gerildi diyor. Halbuki değil İşte o ihbar eden o hale geldi. Esas o öldürülmüştü o ayrı mevzu. Bunu niye anlattım? Çünkü iman garanti değil kardeşlerim. Çantada keklik değil. Yani sen bir peygamberin aleyhisselam dizinin dibinde de olsan iman çantada keklik görülmüyor. Ama bizde böyle bir hastalık var. Bizim için biz Müslüman olarak doğduk, Müslüman olarak ölmemiz garanti bir hayatta yaşıyoruz. Öyle düşünüyoruz. Bugün kimlik Müslümanlığı diye bir tanım var. Radikal İslam, ılımlı İslam vesaire derken bir de kimlik Müslümanlığı var. Yani nüfus kağıdında Müslüman mısın? E Müslümanım abi elhamdülillah. Peki bunun kuralları ne? Kurallarına uyum var mı? Yok o ondan bahsetme. Şimdi birisi öldüğü zaman lütfen yanlış söylüyorsam düzeltin. Ölünce herkes kim olursa olsun ebedi istirahatgâhına defnediliyor. Her ölen merhum oluyor illaki merhume oluyor. Öyle mi? Ebedi istirahatgâhına defnedildi. Öyle yani sen yeter ki öl. Sırtına vurulacak damga belli. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine merhum ve merhume. Dünyada sen istediğin katliamı yap, on bin tane işçi çalıştırıyorsun, hakkını verme. Hanımını döv, kocana zulmet, Müslümanları biç, anlatabiliyor muyum? İnsanları mahvet ama merhumsun, merhumesin. Böyle değil. Cenazelerde okunan en başta akla gelen tabi ki sure Yasin suresi biliyorsunuz. Yasin suresi uzun bir sure ama orada Yasin suresinde bize şeytanla karşı bir uyarı var. Mealen Rabbimiz Celle Celaluhu buyuruyor ki ey Adem oğlu, size iblisin düşmanınız olduğunu söylemedin mi? Rabbimiz Celle Celaluhu ayetinde bunu dile getiriyor. Biz amin diyoruz mesela. Defin işleminden sonra orada ölen kişi için ama neye amin diyoruz? Şeytanı Allahu Teala senin benim düşmanım olduğunu buyuruyor. Yasin Suresi'nde de bu var. O adam şeytanla kanka olmuş tabiri caizse. Hayatı boyunca Müslümanları mahvetmiş. Efendim bombalarla, şunlarla, bunlarla ne kadar hıyan ettik varsa hepsini yapmış. Ama ayet ne diyor? Sen ne diyorsun? Allah rahmet etsin diyorsun. Sizce gerçekten rahmet bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay mı her şey? Ve biz buna nasıl inanabiliriz sizce? Bir makine düşünün arkadaşlar, çamaşır makinesi, yenge hanımlar. Daha iyi tabii biliyorlar sizden efendim. Çamaşır makinesinin bir kullanma kılavuzu vardır ve onun bir bakıma ihtiyacı vardır. Üç sene beş sene geçtikten sonra da mutlaka bir arıza verir. E cep telefonları için böyle. Yok şurası bozuldu, şurası gitti, bataryası şöyle oldu falan. Bunun bir bakıma ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Arabanız değil mi? Biliyorsunuz arabanın bakımları var. Triger kayışı değişecek. Yok bilmem kaç kilometrede. Yakıtın işte daha iyi akması, yanması için işte motor yağına şu eklenecek. Abi bakım gerekiyor her şey için. Senin imanının bakımı yok mu? Yani senin derken benim de yani. Siz buradasınız diye söylüyorum. İmanımın bakımı yok mu abi? Müslüman doğdum. Annem babam Müslüman. Ben de zaten şu an namazımı kıldığım için. E, namazını kılmayan milyonlarca insandan daha yüksek yerlerdeyim. O zaman... İşte olmuyor. Çantada keklik bir din anlayışımız var. Cennet çok kolay zannediyoruz. Ama bugünkü sohbetimizin, muhabbetimizin başında ne söylemiştik kardeşlerim? Her şeyin bir bedeli var demiştik. Tarla örneğinde gösterdik onu değil mi? Emek veriyorsun, çalışıyorsun diye. Her şeyin bir bedeli var. Zahmetsiz cennete gitme diye bir şey yok. Hatta ayet var. Biz diğer insanların çektiği sıkıntıları çekmeden ne yapmak istiyoruz? Cennete gitmek istiyoruz. Eşimle mutlu olmak istiyorum. Çok güzel. Ben de sen de istiyorsun. Hasta olmak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Çocuğumun hasta olmasını istemiyorum. Borcumun olmasını istemiyorum. Etrafımdaki insanların acı çekmesini istemiyorum. Ama ne oluyor biliyor musun? Bunlar oluyor. Zahmetsiz bir cennet anlayışı bendeki ayetin tam tersi yani seni yani beni yaratan Allahu Teala'nın istediğinin tam tersi istikamette gidiyorum ama kimlik Müslümanlığımız var kimlik kimlikte ne yazıyor Türkiye Cumhuriyeti işte veya işte Almanya'da izleyen kardeşlerimiz için işte Doç bilmem ne falan Muslim neyse yani varsa ama o kadar. Ölünce de zaten Müslümanların mezarlığına gömülüyoruz, tamam. Kardeş, eğer şu soydan, bu ırktan, bu cemaatten, bu hocanın talebesi olmakla eğer direkt cennete sevk sebebi olsaydı, size soruyorum. Ebu Leheb kimdi? Ebu Cehil kimdi? Kimin akrabasıydı? Onca peygamberin aleyhümselam ecmain hanımı Kimin hanımıydı? Kan bağı var mıydı? Vardı. Ebu Cehil, Ebu Leheb kimin akrabasıydı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasıydı. Peki soru bir. Aynı dönemde mi yaşadılar? Evet. E peki sahabe mi onlar? Değil. Neden? İmanları. O imanları olmadığı için kapı dışındalar. İşte buradan biz bir şeyleri anlayalım. Benim amcam hacıydı, annem şöyledi, ya baban peygamber de olsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kızını uyarıyor, sakın kızım bak namaz konusunda, bana güvenme, ben de Allah'ın bir kuluyum diyen peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olarak, oturalım şimdi böyle, rahat rahat, ben şuraya bağlıyım, şuraya okudum, şurayı bitirdim, şu zikri yapıyorum, bu namazı kılıyorum, tamam ben cennetliyim. İman cebimde. O. Bu bayağı bir o yani. kardeş açıkça cennette müjdelendiği halde Hazreti Ömer radıyallahu anı biliyorsunuz. Kendisi o zamanlar münafıkların listesi tutuluyor. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bir liste veriyorlar. Bunlar münafıktır, münafıktır diye Cebrail aleyhisselam veriyor. Ebu Huzeyfe radıyallahu anh da o liste var. Bugün böyle bir liste olsa acaba ne yaparız çok merak ediyorum. Evveler ben başta olmak üzere. Acaba o listede miyim değil miyim diye. Düşünsene. Herkes senin gibi giyiniyor. Herkes seninle beraber namaz kılıyor. Herkes efendim savaş olduğu zaman bir şekilde gitmeye çalışıyor falan. Hani Konuşmalar hep böyle. Müslüman, Müslüman çok güzel. Ama bir liste var ki. Münafık, münafık, münafık. Allah korusun. İşte bu korkuyu o zaman e, Hazreti Huzeyfe radiyallahu anh, da bu listeyi bilen zat Hazreti Ömer Efendimiz gidiyor yanına kaç kez. Bana ne olur söyle diyor. Ben o listenin içinde miyim diyor. Abi bunu kim diyor biliyor musun? Hazreti Ömer radıyallahu an diyor. Ve imanı garanti değil. Bak benim gibi değil işte. Ben şunu yapıyorum ya, ben namazımı kılıyorum ya, o kılmıyor ya. Ben işte sakalımı uzatıyorum, uzatmıyor. Ben örtünüyorum, o örtünmüyor. Ben garantili bir iman tahtasından, süzgecinden geçiyorum. Bu korkuyu onlar yaşadı, ben yaşamıyorum. Mevzuyu anlayabildiniz mi? Çantada keklik bir iman anlayışı bizdeki. Acaba diyor Hazreti Ömer radıyallahu an bir nifak girdi mi? Bir sıkıntı oldu mu imanımda herhangi bir şey oldu mu diye düşünüyor. Biz sabahleyin kalkıyoruz aynı güne ayrı ayrı günahlar. Öğlen aklımıza başka şeyler geliyor. Akşam ayrı şeyler oluyor. O adamlar, o zatlar şimdi bunca faizle alışverişimizi, bunca Allahu Teala affıyorsun. Yani Yanlış yaptığımız işi görmüş olsalar bize ne derler çok merak ediyorum ya. Ama bu devirde ne olacak efendim ya falan. Dediğimiz şeylere acaba biz nifaka mı girdik diyorlar, münafık mıyız diyorlar ya. Adamlar böyle. Hatta size başka bir şey söyleyeyim yine önce nefsime. Kardeş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en yakınlarından birinden bahsedeceğim. Bu rivayeti Enes bin Malik. Radiyallahu anefendimiz Efendimiz anlatıyor. oğullarından diyor, Hristiyan e, birisi Müslüman olmuştu o zamanlar. Bakara ve Ali İmran surelerini diyor okumuştu. O zaman diyor, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmeye başladı. Yani Müslüman oldu. Hatta diyor vahiy katipliği yaptı bu kişi. Bu adam diyor sonra yeniden Hristiyanlığa döndü. Hristiyanlar diyor ona o kadar makam verdiler ki o kadar o zaman mevki şu bu artık ne verdilerse verdiler ki demiş ki bu mürtet İslam'dan çıkan insana ne deniyor? Mürtet deniyor. Adam kimmiş ama biliyor musun bak Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra bu kişi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına kadar yanaşıyor yaklaşıyor vahiy katipliğe geliyor. Vahiy geldiği zaman yazılıyor ya kaydediliyor biliyorsunuz. İmtihan bu da işte sonra ne oldu? Bu mürtet dedi ki diyor ee, Enes bin Malikki radiyallahu anh Efendimiz bir gün diyor geldi diyor Hristiyanları demiş ki Muhammed demiş sallallahu aleyhi ve sellem haşa hiçbir şey demiş bilmez. Ben ona demiş yazdırıyordum bunları falan. Arkadaşlar bak şaka anlatmıyorum size Hollywood filmlerinden bahsetmiyorum. Vahiy katipliği yapan biri şeytan girdiği zaman. Bak imanın garanti demeyeceksinin örneği şeytan girdiği zaman nerelere gidiyor? O demiş bir şey bilmiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem haşa. Ben bir şeyler yazıyordum o onları biliyordu diyor. Ha sonra ne oldu gerçi? 3 lira 5 lira artık hangi davası varsa Allahü Teala bunu boş bırakır mı? O saklandığı kavmi içerisinde bir kavga çıkıyor bir şey çıkıyor. Bu olaylardan dolayı değil boynunu vuruyorlar öldürüyorlar. Sonra olay bitmiyor. Bak olay bitmiyor. Gömüyorlar. Normal nasıl defnetmeleri gerekiyorsa toprak dışarı atıyor. Yani 2-3 gün sonra bakıyorlar bir rivayete göre. Toprağın üzerinde. Allah Allah ya biz bunu gömdük. Kazıyorlar. Biraz daha derin kazıyorlar. Bir daha. Bu tam 3 kez tekrarlanıyor. O mürtet olan adamın e, ölüsü. Ve bu ceset artık 3. günde Bakıyorlar, geceliğini gömüyoruz, gündüz yine aynı hal, gündüz gömüyoruz, gece aynı hal. Üç kez olunca artık bırakıyorlar. Bunu da diyor, dördüncüsünde artık öyle derin bir kuyu kazıyorlar ki, bayağı bir kazıyorlar ama. Yarım gün boyunca diyor, o kuyuyu kazıyorlar. Yani bir daha toprağın üstüne çıkmasın diye. Meseleyi anladılar ama pişman olmuşlar bazıları. Bu olayı gören insanlar da artık rivayetler öyle bazılarında. Tevbe olmuş yani. Bu çok dehşet bir olay. Bu olay Buhari'de geçiyor kardeşlerim. Menakıp'ta geçiyor. Yani şimdi şunu düşünelim. Onların imanı garantide değildi. İbrahim'in, Ayşe'nin, Ahmet'in, senin, senin imanımız garantide değil kardeşlerim. İman garantide değil. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde oturan kişi... Arasında küfre düşen çıkıyorsa, derecesi ne kadar yüksek olursa olsun ben şu kişiyi seviyorum. O benim hocam, bu kişi benim akrabam demek bizi kurtarmıyor. Bir faydası olmuyor kardeşim. Şimdi iman bu kadar ucuz olsaydı yani benim senin anlayışımdan bahsediyorum. Biz şimdi çantada keklik diyorum ya bu kelimeyi çok kullandım çok da kullanacağım. Akılda kalsın diye. Çantada keklik iman diyenler benim gibi zavallılar için söylüyorum. Ben başkalarını kendimden aşağıda görüyorum ya. Ha şunun saçına bak. Şunun şu sına bak. Bu sına bak diye böyle kınıyorum ya kendim. Çok böyle dehşet bir vahşet içerisinde iman lezzeti içerisindeyim. İman bu kadar ucuzu da ey İbrahim. Testereyle doğranan peygamberin ne suçu vardı? Madem durum bu, senin için bu kadar önemli. Bu bedeli, her şeyin bir bedeli var dedik. İmanının bedelini, imanın bedelini Bilal radıyallahu an. ödedi sadece. Sadece onun mu ödemesi gerekiyordu? Kızgın kum üzerinde. Karnının üstüne kocaman kendisinden kaç kat kocaman bir kaya konacaktı. Bağırsakları parçalanacak dereceye gelecekti. Yasir ailesinin ne suçu vardı o zaman ya? Ammar'ın radıyallahu anh ne suçu vardı? Kardeşlerim, bugün Doğu Türkistan'da zehirlenen kocası toplama kamplarında Çin'in zulmünde Allahu Teala belalarını versin. Müslümanlarla kim uğraşıyorsa, kim zulmediyorsa, kim açıktan veya gizliden dolayı insanlığa sadece Müslümanlar da değil, insanlığa karşı kin, nefret, ölümlerinden zevk almak için planlar yapıyorsa kahru perişan eylesin. Amin. Şimdi Doğu Türkistan'da bunca sıkıntı yaşayan insanlar bizim yerimize, İbrahim'in, Mehmet'in, Ayşe'nin yerine bedel mi ödediler zannediyoruz? Afganistan'da ölen insanlar, Çanakkale'de yüz binden fazla, yüz seksen bin diyen var, iki yüz bin diyen var. Abi o şehitler mi bedelini ödedi? On sekiz Mart geldiği zaman, vay be Çanakkale zaferiyle denizde ayrı, karada ayrı, kahramanlıklar yaşıyor. Çok güzel. Allahu Teala rahmet buyursun, amin. Ama... Onlar mı ödedi bedeli? Ben diskoda gezeyim, burada affedersin sürteyim, burada her türlü ahlaksızlığı yapayım, kendi ceddime ana avrat affedersin söveyim diye mi bu bedeli ödediler? Yani onlar cennetlik insanlar diye inşallah öyle olduklarını ümit ediyor Sen de mi cennetlik oluyorsun? Biz bunu şey zannediyoruz, şimdi burada gençler ağırlıklı olduğu için söylüyorum. Şöyle bir kafamıza geliyor, dolmuşa biniyor, otobüse biniyor, araya sıkışıyor bazen biliyor musun? Bunu çok gördük, o zaman akbiller vardı, şimdi değişti, kartlar oldu. Akbili aradan böyle girerler veya otobüsün arkasından girerlerdi otobüs durağı geldiği zaman. Yollar mısın kardeşim, böyle arkadan öne doğru, öne doğru falan, arada birileri bedava binerdi. Biz öyle zannediyoruz. Çanakkale'de ilkiler geçerken biz de araya sıvışacağız zannediyoruz böyle böyle gideceğiz. Öyle mi kardeşim? Onlar bedelini ödeyecek. Doğu Türkistan bedelini ödeyecek. Suriyeli kardeşlerim üzerinden bombalar yağacak bedelini ödeyecekler. Peygamberler öldürülecekler. Şehit olacaklar. Testereyle doğrananlar olacak. Çocuklarıyla bu kadar imtihana tabi tutulanlar olacak. Yakup Aleyhisselam'ın gözü ağlamaktan kör olacak. Yusuf aleyhisselam zindanlarda neredeyse çürüyecek. İbrahim aleyhisselam canı bir tanesi olan evladını kuzusunu ciğerini kesecek duruma gelecek imtihandan dolayı İsmail aleyhisselam da o yaşıyla kes ya nedir babacım Allah emir verdikten sonra celle celaluhu diyecek birazdan anlatacağım Maşit'e Allah rahmet eylesin çocukları kızgın yağda parçalanacak, eriyecek, kendisi de gidecek ve bunca insan bedel ödeyecek ama benim kardeşim evinde oturarak böyle televizyon karşısında, akıllı cep telefonlarının karşısında yiğitlik yapacaklar. Yanlış anlamayın, ben kendimden bahsediyorum. Vallahi içim yanıyor. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim İmanın ne kadar önemli olduğu, ucuz olmadığı, çantada keklik olmadığı ile alakalı bu mevzulara döneceğim. Ama hem şu an canlı yayında da bizi takip ediyorlar. Hem de sizlerin unutmamanızı istediğim bir şey var. Konumuzla alakalı. Bugün saatlerce sizin bana gönderdiğiniz soruları araştırmak için acaba doğru mudur değil midir diye oturdum YouTube'da. Bazı zatların videolarını izledim. Yani az çok bilirsiniz Allah'ın izniyle e, atmosyon bizde yok. Neyse onu kitabın ortasından konuşmaya çalışırız. Şimdi ispat etmek için de acaba bana gelen mesajlarda olduğu gibi söylemişler mi diye de tek tek not aldım. Ne var ne yok diye not aldım. Allah Celle Celaluhu cümlemizi bu insanların şerrinden korusun. Kardeşlerim Lütfen dikkatle dinleyin. Hani iyi nereye geldik şimdi? Niye anlatıyorum bunu? 2020'ye geldik. İman bizim için basit ya. Bak. Kardeşim, bazıları zikir adı altında Veysel Karani'nin Allahu Teala rahmet buyursun ismini kullanarak bir yola girmişler. Allah selamet versin. Allah razı olsun. Birileri de ne yapmış biliyor musunuz? Bugün İzlediğim videolardan bazı örnekler aldım. Kimisi şu zikri yapın diyor. Kimisi başka bir grup bazı kadınlardan oluşuyor. Kitaplar yazmışlar. Bu kitapları okuduğunuz zaman huzura kavuşuyorsunuz böyle. Esmanın ayrıntılarına gidiyorsunuz. Galaksileri dolaşıyorsunuz, kuşlarla arkadaşlık ederek makamı e, dolaşıyorsunuz yani. Bütün evrende ne kadar sırlar varsa, gizlilik varsa, muhabbet varsa hepsini dolaştırıyorlar sizi. Peygamberlere namaz kıldırıyorsunuz falan. Haşa, sümme haşa, Allah Allah. İnanın ben bunların videolarını yani ağzından çıkan ve eserlerinde yazdıklarını bilmiyor olsaydım Derdim ki fitne çıkaran kardeşlerimiz var. Bir insan bu kadar mı e, acaba kör olabilir bu insanların ardından gidenler diye düşünürdüm. Bakın başlıyorum sıkı durun. Bu insanlar ne diyor biliyor musunuz? Şimdi olay şu zikir kötü bir şey mi değil. Öyle bir gelmişler ki damardan böyle akıllı bir şekilde İslami kelimeler. Mesela buna ritüel diyorlar biraz onu da anlatacağım size anlatmaya çalışacağım. Büyü değil ritüel. Zikir çekiyoruz diyor mesela. Al bu zikri al. Sen çek. E dua ediyoruz zikrin ne zararı var? Sana anlatayım zararını. Zikrin değil yanlış kullanıldığı zaman ne oluyor? Abi üzerime nurlar yağıyor. Bu zikri yaptıktan sonra kişiler bir şeyler görüyormuş. Gözlerini kapıyorlar. Nurların yağdığını görüyormuş. Galaksiler arası gezdiriliyorlarmış efendim. Sıddıklık makamındamışlar bunlar. Sıddıklık yani Ebu Bekir anh'ın makamı bu adamlarda, bu hanımlarda oluyor. Ve kendilerini evliyadan üstün görüyorlar ama çok mütevaziler peygamberlerden aşağı olduklarına inanıyorlarmış. Yani senden benden bırak biz kimiz? Biz onların çapında değiliz. Bu abiler, bu ablalarımız Allah hidayet buyursun. Yani baya bir uçmuşlar yani. Hangi yakıtı kullanıyorlar bilmiyorum ama... Diyor ki biz zaten diyor evliyadan üstünüz. Biz şu cemaat gibi değiliz. Bu tarikat gibi değiliz. Şunlar gibi hiç değiliz. Bunlar gibi patleri hüttürü hüttür konuşuyorlar böyle. Çünkü bunlar özel numune. Müzelik insanlar bunlar. 14 asırdır gelen her şeyin sahte olduğunu, yanlış olduğunu zekalarıyla bilebilen insanlar. Numune insanlar, müzelik bunlar. Diyor ki zikirden çıkarsanız. Böyle yüzlerine baksanız tebessümlü falan böyle. Bu zikri çektim çok mutlu oldum. Yüzüme şöyle şey geldi. Hastaydım iyileştim. Bilmem ne oldu falan tamam. Ama zikirden diyor çıkarsan bizden ayrılırsan başına çok kötü şeyler gelir. Rüyaların değişir. Şöyle olur böyle olur ve öyle de oluyor. Bu zikir mevzusunu anlatacağım birazdan. Şakaya almayalım bunları. Zikir öyle hafif bir şey değildir. Sakız değildir ağızda. Etkili ve yetkili insanlardan bu alınır. Öyle nevdüğü belli olmayan insanlardan alınmaz. Adama soruyorlar bu zikri veren adama. Beyefendi siz bunu nereden aldınız? Bana rüyada geldi işte öyle diyor. Ne güzel ya. Abi rüyalardan ben niye görmüyorum ya? Benim rüyalarım neden ümmetin derdi oluyor? Neden Doğu Türkistan'ı görüyorum ben ya? Ben neden uçamıyorum abi? Ben niye kaçamıyorum ya? Ben ne biçim bir insanmışım ya? Üzerime falan nurlar yağmıyor. Bak birazdan neler göreceksiniz? Sıddıklık mührü vurulmuş hepsinin sırtına. Allah tarafından isim verilmiş, tayy mekanı yapıyorlar, kevserden bu dünyada içirilmiş hepsine. Allah'ın cennetten gönderdiği kokuları duymaya başlamışlar. Kendilerine e, peygamber verilmiş, nevi gönderilmiş, eğitimleri için. Ah, bak ben bunların hepsini göremiyorum. Demek ki ben çok dandik bir kulum modeline giriyor insanlar. Etrafında birçok insan biraz gülüyorsunuz bunlara belki ama vallahi ben ağlamak üzereyim. Ve şu anda kalbim kaç atıyor allah Teala bilir. Üzüntüden dolayı. Bana gelen mesajları siz çünkü görmüyorsunuz. Kaç tane yuvanın dağıldığını, kaç tane insanın cinlendiğini, kaç tane insanın psikolojik travmalar içerisinde olduğunu, kaç tane insanın maalesef namazı terk ettiğini... E bana gösterdiler nur yüzlü birisi geldi ne dedi artık dediler sen evliyaların makamını zaten geçtin öyle düşünüyorlar ya evliyalar neymiş biz peygamberlerle yarışıyoruz falan diyorlar. Adam namazı bırakmış o nur yüzlü dede namazı terk et demiş. Abi siz şeytan görüyorsunuz. Görünen şey rahmani mi şeytani mi bilemezsiniz. Çoğunda yazıyorlar. Yazılarını okudum bugün diyorum ya saatler. Abi çoğunda namaz yok. Çoğunda Allah-u Teala'nın emri olan hanımlarda örtümü var ya yok. Tam nefsin istediği gibi. Ooo çok güzel bir İslam. Nasıl bir İslam biliyor musunuz? Namaza karışmasın. Yani şunu yapma, bunu yapma. Böyle aradan cımbızla bir şeyleri çekelim. Tam herkesin istediği gibi. Yani değiştirilmiş Hristiyanlıkta olduğu gibi. Aynısı değil mi? Benim hayat tarzıma karışmayacak. Ne yiyip içtiğime karışmayacak. Kıyafetime karışmayacak. Hayır. Öyle İslam, İslam. Tamam bitti. Kardeşlerim bu iddialar devam ediyor ve başkalarına verilmeyen özel bilgilerin verildiğini söylüyorlar. Yani tamamen kibir kokan hareketler. Aynı zamanda diyor ki biz cehennemden hiç bahsetmeyiz. Diyorum ya bak tam nefsin hoşuna gelen şekilde bunlar. İnsan kabirden ölümden bahsedildiği zaman nasıl olur? Kendinizi iyi hisseder misiniz? Lütfen söyleyin. Ben e, şu anda sizi alsam hep beraber bir mezarlığa gitmiş olsak. Yahu İbrahim abi ya çoluk çocukla bir çekirdek çitliyoruz evde falan mesela. Ya hoşuna gitmez tamam mı? Açık konuşalım. Bunlar da diyor ki biz söz veriyoruz. Bizde öyle. Ölemiş, kabirmiş falan. Yok öyle şeyler. Cehennemden de bahsetmiyor. Cennet ve güzellik. Sevap ondan sonra ümit. Korku yok. Neden? E zaten korkacak bir şey yok. Sen peygamberlerle berabersin ya. Evliyalar falan senin alt kategorinde geliyor. Yani primiyerlikte sen varsın yani. Anlasana bunu. O cemaat, bu cemaat, bu evliya bilme. Onlar, onlar alt taraflarda kalıyor. İşte... Bu şekilde şişirile, şişirile şişirile şişirile şişirile nereye kadar gidersiniz? Gelinen durum budur. Ben buradan zikrin elbette olduğunu biliyorum az çok. Elhamdülillah sizler de biliyorsunuz. Ama kontrolsüz güç güç değildir. Bu sorumluluğu alırken bir kez daha düşünmenizi istirham ediyorum. Bugün neyi konuştuk emek vermeden İman bu kadar böyle rahat, çantada keklik olmaz dedik. Ben iman ettim. O zaman iman etmek eşittir gökyüzüne çıkmak, dolaşmak, işte sırtına bilmem ne mührünün vurulması. Efendim bu tılsımlı, gizemli, zevk, sefa içerisinde coşkuyla yapılacak şeyler değildir kardeşlerim. Biz burada yanılıyoruz. Bakın diyor ki mesela bir başkası. İsim vermiyorum, zaten mevzular anlaşılıyordur. Sizlerden gelenler üzerine çünkü bu konuşmaları yapıyorum. Esma'nın tılsımlarını arıyor bir tanesi. Bir kadın cihaz, ablamız. Kendisi hiçbir ilmi olmayan, bunu da zaten anlatıyor, önceki gibi, önceki diyor ya, bana bir ara rüyamda geldi, Allah yazdırıyor bana bunları diyor. Ne güzel, Sıkıştımız zaten Allah-u Teala'ya. Haşa sümme haşa. Bir şey oldu, e kaderimde bu varmış. Suçlu Allah'u u Teala'yı. Sen göreceksin eğer tevbe etmeden gidersen. Kardeş, ya bırakın ya şu dinimizde oynamayı. Bu diyor ki mesela ablamız, Esma'nın gizemi varmış. Efendim şu Esma'yı bilmem ne kadar okursanız, Neptün gezegeninden gelecek olan enerjinin Plüton'la beraber gelmesi, oradaki reaksiyonun ters dönüp, efendim amuda kalkıp size enerji vermesi, ya bırak ya. Neden bahsediyorsun ya? Yok Ebced hesabından şunu çıkarıp şunu topladığımız zaman Jüpiter'den gelen bir... Esma'yı niye karıştırıyorsun? Ne gerek var ki? Ya neden İslami terimleri kullanıyorsunuz? Çünkü bunu bilerek yapıyorlar. Ben Allahü Teala'nın onları da bizi de doğru yolda sabit kılması için dua ediyorum. Şimdi başkası diyor ki kendine bağlama ritüeli lütfen bakmayın bu tür şeylere ben sizden adınıza baktım yeterince moralim bozuldu. Ritüel diyorlar YouTube'da şimdi yazıyorsunuz böyle ritüel neymiş o yani e, dini gibi olmayan ama tekrarlana gelen mevzular alışkanlıklar. Diyor ki mesela bak kendine bağlama ritüeli bunlar da yeni. Bu 4-5 grup saydım ya şimdiye kadar uçanlar kaçanlar. Bunlar da YouTube'da efendim, aklını çelme ritüeli. Diyor ki garantili ya. Seni diyor sevmiyor mu? Şunu şunu yap fotoğrafını getir. Şunları şunları yaz. Ve içerisinde e, şeyden Esma'yla Hüsna'dan isimleri de koyuyorlar bak. Yani İslam eşittir bu diyecek ya. Bir tanesi de utanmadan diyor ki. Evli bile olsa diyor o adamı kendine çekebilirsin diyor bu şeyle. Ritüelle, mumlar falan. Hadi diyelim ki bunların %90'ı çok affedersiniz özür dilerim e, akılsız. Hadi %5'i de diyelim para için yapıyor bunları. Yoksa itikadında sorun yok. Abi %5'i bile olsa bu mevzu. Olay nereye gidiyor biliyor musun? ...milyonlarca izlenmiş videolar karşımızda. E şimdi sen izlemedin, ben izlemedim, o izlemedi. Bak bugün ben merak ettim girdim mesela sizden bunlar gelince. Benim gibi merak eden bir sürü kişi de giriyor. Sen gir, o gir tamam. Çocuklar girdi ne oldu biliyor musun? Onca çocuk şu anda psikolojik problemli. Gece yatamıyorlar mesela, ışığı kapatamıyorlar. Yazıyorlar bana İbrahim abi ne yapalım? Abi konuşun çocuklarınızla ve ne olur arkadaş olun. Bu tür yerlere girilmesin. İkna etme ritüeli. Duydunuz mu? Birini ikna etmek istiyorsunuz. Şunu şunu yap diyor, bunu bunu yap diyor. Şu ışığı getir, bunu götür. Burada söylemek istemiyorum. Çok ayrıntılarıyla zaten anlatmışlar. İnsanların kalbini çalmak için bunu yapıyorsun. Ve bunlar oluyor biliyor musun? Neden? Sana cin oluyorlar. Bunu başka bir programda inşallah konuşmak isterim. Nasip olursa. Biz şöyle düşünüyoruz insanlar olarak. Oha, sen öyle düşünüyorsun ama gerçek bu biliyor musun? İbrahim abinin dediğine bakma sen. Hani öyle kötülüyor falan ya bu ritüelleri. Gerçekten oluyor ya falan. Abi oluyor da sonra ayva yiyorsun. Gerçekten oluyor biliyorum. Gelen şeytan. Ya yani cinni şeytan geliyor ve gitmiyor. Yakında inşallah çok önemli bir program. Youtube kanalını eğer takip ederseniz nasip olursa çok önemli bir isimle bu konunun ilmini okumuş bir abimizle. Onu ikna etmeye çalışıyorum. Çok daha önemli bilgiler verecektir size. O zaman daha iyi bunlar anlatılacak ama şuraya kadar söyleyebilirim. Kardeşlerim bu fincanları koyup da cinciha çağırma e, seansları. Biraz böyle geyik muhabbeti olsun. İşte gençlikte zaman geçsin falan. Karanlık odadayız, kimin ruhunu çağırsak gibi bir şeyler. Gelen ruh falan değil, cin geliyor. Ve %90 bilmem kaçını bilmiyorum işte, şeytanlar geliyor. Ve bazıları da gitmiyor. Seninle dalga geçiyorlar. Seninle değil çocuğunla dalga geçmeye başlıyorlar. Ondan sonra musallat oldum, musallat oldum. Git abi hocaya 300 lira para ver, 200 lira para ver. Ne oldu? Ne bir ritüelinden bahsediyorsunuz ya? Kim'in kalbini kazanmaktan bahsediyorsunuz. Ve siz, ben, bir başkası da maalesef bu kadar şey altındayız, tehlike altındayız. Bu yayını yapıyor olmak size çok kolay geliyor, farkındayım. Ama kaç tane tehdit mesajı aldığımı ve diğer yerlerden silahlı bir tehdit değil, musallat etmek ve bir şeyler yapmak için kimin nasıl uğraştığını da çok iyi biliyorum. O yüzden allah Teala'ya sığınıp en azından safımızı, çapımızı bilsek de bir şeyler yapabilmek ve bir kardeşimizi daha bunların tuzağından, bu pisliklerden uzaklaştırmak için kendimizi öne atmış durumdayız. Çoğu kardeşimin haberi yok. Allahü Teala sizleri, bizleri muhafaza buyursun. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden, düğme üfleyenlerin şerrinden... Geceliğin belli vakitlerde birileriyle ortaklık edip şişelere, iplere, bir şeyler yazıp çizenlere bizi yakın eylemesin. Kendi kurdukları tuzakları başlarına çevirsin. Amin. Bu kardeşlerim bakın Abdükadir Geylani Hazretleri'nin çok önemli bir kıssası var. Neyi konuşuyoruz? İman çantada keklik değil. İman böyle olmuyor abi. Her an gidebilir Allah korusun dikkat et Abdülkadir Geylani Hazretlerinden bir tanesi e, talebelerinden bir tanesi uğramıyor yanına bayağı bir zaman geçmiş ya diyor bu nerede niye gelmiyor falan efendim demiş söylemek istemiyoruz ya söyleyin ne oldu diyor artık diyor sizin sohbetinize ihtiyacı kalmamış diyor Abdülkadir Geylani'ye diyor bunu Kudüs'e sürruhu siz diyor çağırın bakalım onu diyor. Ya diyor bak gelmen lazım. Ya öf falan diyor geliyor. Ne oldu diyor senin durumun ne? Efendim diyor benim gelmememin sebebi derecem arttı benim diyor. Vay nasıl bir şey oldu? Sizden diyor çok daha tepelerdeyim artık ben diyor. Ya makamım yükseldi diyor yani. Sen de kimsin demeye başlayacak. Duyduğuma göre diyor sen diyor artık diyor namaz da kılmıyormuşsun diyor. Evet diyor namaz da benden alındı çünkü diyor. Çok diyor makamları ilerledim falan diyor. ha. Öyle mi? Bir diyor o makamlarını falan geçerken diyor o anda benim bir ismimi söyleyiversene diyor. O seni götüren birisi var dedi ya bir Allah dostu var. Nur yüzlü birisi var diyorsun diyor. Benim bir ismimden bahsetsene bir diyor. Tamam diyor. Saf. Gece oluyor. Tekrar işte bunu uçuruyor şeytan sağa sola ya o onu nur yüzlü bir dede zannediyor. Az önce... ...şu, şu zikri yaptım da hayatım değişti diyenlerdeki gibi. Yani ilim yok, arada şey yok. Ortada bir şey yok, tasavvuf kültürü, bilmem ekolü, gelen, giden bir şey yok. Bu diyor ki, Abdülkadir Geylani'nin diyor, bir şey diyecek o tam halleri görürken. Birden etraftaki o cennet diye gördüğü, böyle melek diye gördüğü, Allah dostu diye gördüğü şeyler kapkara bir hale geliyor. Ortalık leş gibi kokmaya başlıyor affedersin. Ve bir kalkıyor her şeyi anlıyor. Eyvah diyor ben bunca zaman diyor şeytana diyor, madem görmüşüm. Abi sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri anladın mı diyor sen nelerin sana gösterildiğini. Bu bir misal. Yani şimdi önemli bir misal ama bugünkü kardeşlerimi de aynısını söylemek istiyorum. Acizane. Çantada keklik değil. Esma'nın şusunu okumaktan ne zarar gelir İbrahim abi? Abi zarar gelir gelmezden bahsetmiyorum. Sen keyif almak istiyorsun. Sen daha fazla gizeme, daha fazla ayrıntıya, daha fazla böyle tılsım bilinmeyene meylediyorsun. Bu nefsinin hoşuna gidiyor biliyorum. Ama sen bildiklerinin hakkını veriyor musun? Onlar mı kaldı bir tek? Ebcet hesapları mı kaldı bir tek? Efendim hangi katmanda, hangi esmanın hangi sırrıyla, hangi kanalın çakranın açılması, o çakrayla beraber bilim, bunlar mı kaldı? Allah'ın her farzına riayet ettin, bütün helalleri helal dedin, bütün haramlara haram dedin. Örtünmesi nasıl gerekiyorsa örtündün, o bitti. Bütün takva ölçülerini yerine getirdin. Faizi, şu subusunu falan yaladın, yuttun, bu kaldı. Gizemli şeyleri çözmem lazım, bakayım. Ha, neymiş gizem? Hmm. Bırak Allah aşkına ya. Afrika'da çocuklar milyonlarca çocuk ölüyor açlıktan hala. Efendi hanımefendi. Neyin gizeminden bahsediyorsun? Neyin sırrından bahsediyorsunuz? Bir dünyaya gelin artık ya. Bir dünyaya gelin dünyaya konun. Yan komşun kafir gidiyor. Senin evladın ritüellerle şunlarla bunlarla dinini kaybedecek durumda. Her tarafta uyuşturucu başlamış. Bilmem kaç yaşında adam şey çocuk uyuşturucu bağımlısı olmuş. Allah kim diyorsun bilmem diyen gencim var. Sen bir Müslüman olarak bana bu gizemden tılsımdan ritüelden bahsetme. Ne olur bunları dinlemeyin ya. Ama kadın güzel bir şey anlatıyor. Şu adam güzel. Abi saat bile bozuk bir saat bile doğruyu söylüyor bazen. Sana dokuz tane şey anlatır karşındaki insan. Güzeldir. Sen bir tanesini yakalamazsın veya yanlış yaptı dersin. Zokayı yersin. İman ne dedik? Çantada keklik değil. İmanını kaybettikten sonra acaba Allah var mı ya? Haşa dedin. Abi meyletmeyeceksin bile. Meyletmeyeceksin. Bak tekrar ediyorum. Bu insanlara veya böyle düşünen insanlara... Kavga edin, gürültü edin veya kaba davranın demiyorum. Tam tersine. İnsani ilişkilerimizi inanana da, inanmayana da, kafir olana da herkese göstereceğiz. Hastalarsa yardım edeceğiz. Efendim, ölüleri varsa gideceğiz, başın sağ olsun. Abi bunlar da sıkıntı yok. Ama tekrar ediyorum. Evinizde, etrafınızda, konu komşunuzda. Bu tür şeyler size geliyorsa, WhatsApp gruplarından böyle kafa karıştırıcı şeyler geliyorsa meyletmeyin. İman bu kadar bedava değil. Tehlike üzerindeyiz. Bir gün kafanız karışabilir bir şey olabilir. Bilmemnenin gizemini, bilmemnenin tılsımını, bilmemnenin ritüelini. Yok, kalbimden bir nur çıktı, nurlar yağdı, sonra peygamberlerin mezarlarını gezdim, ruhaniyetleri bana selam verdi, güneşe gittim, ne yapıyorsun nasıl? Abi yapmayın ya. Yapmayın. İnsanın kalbine bir şeyler gelir. Bu vardır. Tasavvufta bunların sayısız örnekleri var. Ama bunlar belli bir eğitim, belli bir kültür. O insanın tasavvufta bir dereceye gelebilmesi için nefis terbiyesine ve belli seri sülük halinde olması gerek. Tamamlaması gereken bir şeyler vardır. Öyle yumurtadan... Diye böyle çıkıp da evet ben hoca oldum arkadaşlar hemen kitap yazıyorum da olmuyor bu işler. Okuduğunuz, dinlediğiniz, izlediğiniz kişinin kim olduğuna dikkat etmelisiniz. Bunun hayatı nasıl geçmiş? İşte ben o yüzden size ne diyorum yayınlarımda ben hoca değilim. Kitap aşığı diyebilirsiniz. Çok kitap okuyan bir adam. Tevbe etmiş vesaire diyebilirsiniz. Ama size sadece bir şeyleri hatırlatırım. Kendim korktuğum için, kendi yolumdaki yanlışları gördüğüm elhamdülillah Rabbimiz Celle Celaluhu acıdı. Aynı yolda yürüyen insanların bu tarafa gelmeleri için yırtılan, çırpınan bir kardeşiniz olarak görün. Bakın ben söylüyorum zaten. Eğer benim dediklerimde de bir yanlış varsa ki illaki vardır. Abi beni terk edin. Nereden dinliyorsunuz? Youtube'dan mı dinliyorsunuz? Bu adam Kafa yedi deyin silin ya bu kadar. Hakkımı helal etmiyorum. Eğer yarın öbür gün dine yani Kur'an-ı Kerim'le ilgili hadisi şerifler ışığı altında. Ahirettir, şudur, budur bilmem nedir. Apaçık olmaması gereken bir şey Allah korusun söylersem o gün gelmeden Rabbim Celle Celaluhu canımı alsın. O hatayı yapmadan. Ama eğer öyle bir şey yaparsam da hakkımı helal etmiyorum. Ya İbrahim abi iyi bir adamdı ya. Çok güzel böyle sakalı vardı falan ya ses tonu çok iyiydi çok güzel şiir okuyordu bırak ya bırakacaksın İbrahim'in canı cehenneme diyeceksin bitti bana ne ya ha be dua etme o ayrı mesele de terk edeceksin ha bizde öyle bir şey yok vardır bir hikmeti ya 12 yaşında çocuğa taciz olayları var görüyorsunuz midenizi bulandırmak istemiyorum. Annesi yok bilmem ne şeyhmiş yanına götürmüş. 12 yaşında mıydı çocuk bilmiyorum. Ya diyor ki gazeteci ablacım diyor sen niye diyor aynı odada diyor 12 yaşında bir yavrunu diyor o adamla yalnız bıraktın. E hocamızdı diyor bir aklında bir şey vardır düşündüğü. Ya öyle garip şeyler var ki. İçki içtiği görünüyor birisinin ismini vermeyeceğim. Bildiğiniz alkol yani haram olan bir şey görüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Vardır bir bildiği diyor benim hocamın diyor. İşte bu uçanlar, kaçanlar, şu sırlarla uğraşanlar, kalpteki huzuru beyne götürüp beynin arkasından alıp buradan efendim şeye yollayanlar falan. Abi yap bunları da bunun adına din deme. Buna başka bir şey de rahatlama de spor da ya. Mesela biyo enerji dese kurtaracak biliyor musun? Biyo bir sıkıntı yok. Çünkü herkeste bir enerji var. Cam kırabilirsin Allah'ın izniyle. Mesela bir biri birine dokunduğu zaman elektrik çarpıyor falan. Bunları konuş ama buna İslam, Esma falan filan demeyin ya. İslam'dan bir uzak durun artık ya. Elinizi, ayağınızı bir çekin. Bizi rahat bırakın vatandaşı olarak. Bizi rahat bırakın ya. Beni dinimle baş başa bırakın ya. Haksız mıyım öyle bakıyorsunuz da. Abi rahat bıraksınlar artık bizi ya. Şimdi kardeşlerim. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı tanıyoruz hepimiz değil mi? Mağara arkadaşı defalarca servetini biriktirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vermiş. Yani İslam'a vermiş. Bir daha biriktirmiş bir daha vermiş. Cahiliye zamanında ne zina etmiş ne içki içmiş cahiliye zamanında bak. sahabi efendilerimizden bazılarını biliyoruz değil mi? Yani önceki ve sonraki halleri var. Bizim de olduğu gibi cahiliye öncesi ve sonrası. Milattan önce milattan sonra dedikleri gibi. Ama Ebubekir radıyallahu an aynı zamanda cahiliye döneminde de içki içmemiş. Akrabaları da söylüyorlar. Adam öldürmemiş, hırsızlık yapmamış, zina yapmamış, yalan söylememiş ya. Etrafındakiler hep güvenilir bir insan olarak görüyor ve bu kişi kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kolu. İkinin ikisi. Hem dostu hem de akrabası, Ayşe annemizin radiyallahu anha, babası. Hiç şunu düşündünüz mü? Bugün çantada keklik düşünenler her şeyi. Esma'nın sırlarıyla rahatlayanlar, ferahlayanlar, çakraları açılanlar böyle. Oh uzayları dolaşanlara söylüyorum. Uzaylı dolaşan kardeşlerime söylüyorum. Nasıl öldü biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir Bekir an Ödü patlayarak vefat etti. Ödü patlayarak. Neden biliyor musun? Onca müjde. Cahiliye döneminde bir şey yok. Neden? Ben peygamberin arkadaşıyım. Servetimi 50 kez verdim ya. Günahım yok. Yani büyük günahım yok. Zina yapmamışım. Ve en önemli zatın sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşıyım. Mağara arkadaşlığı yaptım. Diye çantadaki keklik görmedi. Nasıl vefat etti biliyor musunuz? Büyük suç işlemiş insanlar olur ya, hayatı boyunca sanki kötülük işlemiş insanlar olur ya, imanla gidip gitmeyeceği korkusunu yaşadı, yaşadı, yaşadı. Daha evvel programlarda anlatmıştık hatırlarsınız şimdi uzun gider. Ya Rabbi ne olur imanımı ver. Ya Rabbi ne olur beni imanlı ölmeyi nasip et dedi. Daha da ileri gidelim şimdi bir basamak daha yukarı çıkalım veya kaç basamak laf olsun diye söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Vefat etmeden önce ne dedi sizce? Ya Allahu u Teala ile görüşen bir zattan bahsediyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Çantada keklik ya. Ah kardeşlerim. Çantada keklik bizim için ya. Biz işin keyfindeyiz. Cenneti kazandık ya o bitti. Esmalara geçtik şimdi. Onların sırlarını bir böyle kurcalayalım. Anlatabiliyor muyum? Nasıl olsa bizim ölümümüz peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem daha iyi olacağı için. <gülüyor> Sen mutluluğa, esmalara bak şimdi o, yıldıznamelere bak, epçetlere bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi biliyor musun? Ya Rabbi senden rahmetini isterim. Affet Ya Rabbi, rahmetini isterim Ya Rabbi. Affet Ya Rabbi, rahmetini isterim Ya Rabbi dedi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın son gününü bir okuyun. Youtube sayfasında yayınlamıştık onu. 20 bölümden oluşuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı. Son gününde mübarek sallallahu aleyhi ve sellem terliyor, bilinci kapanıyor gibi oluyor, tekrar yerine geliyor, bir şeyler söylüyor, etrafındakiler anlayamıyor, tekrar tekrar gidiyor. Ve Ayşe annemizin radiyallahu anha dizinde vefat ederken ne kadar terlediğini, ne kadar o zamanda doğru kelimeyi kullanmak istiyorum, acı demek istemiyorum da. Sıkıntılı bir zamanda, evet sıkıntılı bir zamanda neler yaşadı? Lütfen bana keyiften bahsetmeyin. Daha nasıl eğlenceli bir zikir yapılabilir? Peygamber'e verilmeyen kapıların, Peygamber'in sahabesine verilmeyen sallallahu aleyhi ve sellem güzelliklerin, Hazreti Ebu Bekir'e verilmeyen radiyallahu anh'ın dünyada cennet hayatı yaşamanın, kalpten sevmenin, kalbi temiz olmanın, bana lütfen bir mantıklı açıklamasını yapın. Namaz kılmaktan ayakları şişmiş topuklarına mübarek damarları görünmüş. Cennette müjdelendiği allah Teala'nın en sevdiği kul olduğu halde bu olmuş. O zaman her şeyin bir bedeli var dedik değil mi? İmanın da bedeli var. İman ettim sözü iman değil. Oldu demekle olmuyor. Öyle para vererek... Alacağımız bakkaldaki bir ürün değil, o yüzden tekrar söylüyorum, bunu yaptım, hayatım değişti, şunu yaptım, şöyle oldu. Abi, sen bu dünyaya imtihan için geldin, gizemlerin, sırların, kapının ardında ne var demenin sırası değil, sen gizemli olmayan, apaçık ortada olanların hakkını verdin mi, buraya gel, her şeyini bitirdin mi? Kardeşlerim düşünün imanı neye benzetiyorlar biliyor musunuz? Çok değerli bir avize olduğunu düşünün diyor. Bu avizenin kırılmasını düşünün. tuzla buz olmasını düşünün. Mesela dede yadigarı derler. O dede yadigarı avize elinden bir kaydı düştü. Paramparça oldu diyor ki o avize. Nasıl 10 sene, 20 sene senin evindeydi. Dedenden kalmıştı, dede yadigariydi. 10 sene, 20 sene muhafaza etti ya. Ama ne oldu? 20 sene geçti, 4. ay, 3. hafta, bilmem kaçıncı saat, bilmem kaçıncı dakikada kırıldı. İman da böyledir. Allah muhafaza. Ben nasıl olsa çok büyük bir iman besliyorum. İşte böyle neyin arkasında gittiğini dikkat etmezsen, her şeyi garanti görürsen, kendini tepede dev aynasında görürsen, insanlar arasında kendini müthiş ileride hissedersen, nefsini tanımazsan ve terbiye etmeye çalışmazsan, iyilerle hemhal olmazsan, onlarla sohbet, muhabbet etmezsen, her an bu kırılabilir, parçalanabilir. Yani baba anne namaz kılıyor diye Babası hacı, annesi evliya bir zat diye çocuğu iman noktasında bir garanti almaz. Peygamberlerin hanımlarının olmadığı gibi ki biliyorsunuz imansız gittiler. Peygamberlerin hanımlarından bazıları, çocuklarından bazıları. Nuh aleyhisselamı hatırlayın. 950 sene evladım evladım dedi. Bu olacak. Deniz yükselmeye başladı. Gel evladım gemiye oğlum, oğulcu. Yok dedi ben burada yüksekteyim buraya kadar su gelmez dedi. Helak oldu. Bugün ölsen cennette misin? Yarın ölsen cennette misin? Garantimiz yok. Bugün toprağın altında milyarlarca insan dün yaşıyordu, ertesi gün oldu öldü. Bizim için de aynı kural geçerli. İman da böyle bir şey. Bu dünyada birilerinin sizi kandırmasına izin vermeyin kardeşler. Ağzınıza bal, şerbet çalarlar. Kendi nefisleri şeytanla ortaklık etmiştir. Şeytan onları kullanır. Ay ne kadar nur yüzlü, ne kadar tebessümlü dersiniz. Size bir ölçü bırakmıştır Rabbimiz Celle Celaluhu. O da Kur'an ve sünnettir. Birbirinden ayrılmaz. Bir insan havada uçtu diyelim. Uçabilir. Ama Allah'a inanmıyor. Veya bir şeriatsızlık yaptı. inanmazsın zaten. Bana ne uçsan kaçsan da yani. Ya bir göz boyama vardır. Ya da bir bilimsel enerjiyle alakalı bir şeydir. Ne yapayım? Uçuyorsa on uç yani. abi Ebu Müleyke radıyallahu an. bunu ilk defa dinleyeceksiniz ümit ediyorum. Sonra zaten bitireceğim. Ebu Müleyke radıyallahu an. bizden diyor 1320 sene önce yaşayan birinden bahsediyorum. 30 sahabi diyor görmek bana nasip oldu hayatımda. Tabi'in var biliyorsunuz bir de tebe Tabi'in var onlardan bir tanesi. Zatları görmüş. 30 tanesini görmüş. Diyor ki hepsinin vefatına da yetiştim. Zaten yaşları ilerlemiş. Sıkı durun. Hepsinin diyor münafık olarak ölme korkusu vardı diyor. Münafık olarak ölme korkusu vardı. Sahabeler bunlar. Ebu Müleyke anlatıyor. Allah rahmet buyuruz. Peki bende var mı o? Münafık olarak öyle ölür müyüm? Allah muhafaza. Allah muhafaza dediğiniz zaman muhafaza oluyor muymuş işte Hani o kimlik yerine geliyoruz şimdi. İçi doldurulmamış bir Müslümanlık. Keyif alınacak. Efendim bir takım böyle şeyleri, ritüellerin falan yapıldığı, suya sabuna dokunulmadığı bir Müslümanlık. Faize karışmayan, tesettüre falan ama kafana göre takıl diyen, haramları ver canım bu, bu devirde bununla mı uğraşacaksın diyen, Namazın aman dua etsen de aynı ne değişir ki diyen bir İslam istiyorlar. Onlar cihad ediyor, canlarını veriyor, çoluğunu çocuğunu bırakıyor. Hatta hanım sahabe annelerimiz o kadın başına yani erkek kadar güçlü mü ama peygamberimi koruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem? Kadıncağınızın sırtı yaralar içerisinde kalıyor, şehit olan annelerimiz var. Biz çıkıyoruz bile. daha keyifli bir İslam nasıl olur? İçi boşaltılmış bir İslam nasıl olur? Gizem içerisinde gizem arıyoruz. Rabbim bizi bağışlasın abi. Biz bir şeylerin kıymetini geç anlıyoruz. Öldüğümüz zaman, işte treni kaybettikten sonra ah bu trene binseydim dememek için program başında ne dedik? Hem izleyenlere, kayıt altında şu anda programımız canlı gidiyor. Hem izleyenlere ne dedik abi? Bizim önce kendimize sonra size anlatmak istediğimiz mevzular var dedik. Dedik ki bir şeyler kolay olmuyor. İman çantada keklik değil dedik. Ve şimdi geldiğimiz yerde aynı şeyi tekrarlıyoruz. Vallahi cennet ucuz değil. Kendimizi kandırmayalım. Bu zamana kadar bir şekilde kendimizi kandırdık. Ben önce nefsime söylüyorum bunu. Kandırdık kendimizi. Ama bundan sonra kandırılmaya zamanımız yok. O tren kaçtıktan sonra abi pişmanlığın bir faydası yok. Biz bitiriyorum. Neyimizi garanti bileceğiz? Şu anki imanım var. İmanımı çalmaya çalışan şeytana karşı bir garantim var mı? E şeytan gelip de selamun aleyküm. Senin imanını alabilir miyim? Demeyecek. Bunu kıskançlıkla getirecek. Bunu kadın, kız, bilmem ne şu, bu falan veya kadınlar için erkeklerle getirecek. Bunu gereksiz televizyon ve tartışma programlarında getirecek. Bunu benim faiz, aman helalmiş, harammış yediye gelecek. Bunu gıybet etmeye gelecek. Şeytanın bir sürü oyunu var. Bu oyunlardan hangisi bizim için hazırlanmış onu bilmiyoruz. İşte Yapacağımız tek şey imanım garanti değil, garanti olan tek şey bir gün öleceğim ve bir gün her şeyin hesabını vereceğim. O yüzden ben bugün bilmem gerekenleri öğreneceğim. Fantastik bir İslam anlayışına girmeyeceğim. Fantastik ne demek? İşte anlatmaya çalıştım, tekrar etmek istemiyorum. Keyif alabileceğim, gizlemler üzerinde, yıldızlara bakarak gece böyle... Hesaplar, kitaplar yaparak acaba üç sene sonra başıma ne gelir falan kimle evlenirim, kimi kendime aşık ederim türünden bir İslam anlayışımız yok. Akıl dinidir, gerçek olan tek dindir Allah indinde ve akıldır. Hani bazıları diyor ya, mantık dinimi İslam değil mi? Mantığın varsa zaten geliyorsun buraya. Mantık da içerisinde ama sadece mantıkla anlayabileceğin şey değil. Yoksa abdest alırken mesela mezgiyoruz ya. Soğuk havalarda mesin altını temizlemek lazım. Mescin üstünü e, böyle abdest saldırıyorsun yani. Mantık değil sadece. Şimdi o zaman bitiriyoruz. Maşte vardı. Firavun'un kızının saçını tarayan annemiz rahmetli. Hani çantada keklik değil iman dedik ya. İki rivayet var. En kısa olanı anlatayım size. Besmele çekiyor işte. Tarak yere düşüyor. Besmele çekiyor oluyor. O besmele neydi? Şu mu bu mu? Aa, sen inanıyor musun? inanmıyor musun? Falan. Firavun kendini zaten ilah görüyordu biliyorsunuz. Nemrut gibi. Ondan sonra vay efendim imanından vazgeç etmeyeceğim. Vazgeç etmeyeceğim. Çocukları var. Çocukları kaynatılmış ve saatlerce böyle artık ne derler kendinden geçmiş böyle yanmaktan o kızgın yağ atılacak oğlunun ya veya kızın iki rivayet var. Atılıyor. İşte imanından dönmüyor. Sen diyor ne biçim insansın vesaire bak. Şu çocuğunda da gelecek. Onu da atıyor. Çocuk bağıra çağıra gidiyor. Dininden dönmüyor. Ardından kucağında o çocuk var. Çocuğunda da mı sen işte merhametin yok, korkmuyorsun diyor. Tam onu atacaklar işte bir anda tam düşünüyor falan. Aa diyor çocuğum var falan. Allahü Teala yardım ediyor ve yine imanlı bir şekilde ölmeyi tercih ediyor. Biraz uzun normalde de vakti iyi değerlendirelim diye. E şimdi o da bir ne yaptı? Beledi, değil mi? Ödedi. Acaba Maşit'e biraz fantazi yapayım dedi mi? Şöyle aman bakayım şöyle. Esma'yı 78 kez okursam 312 ile de şunu çarparsam şu kitabı da okuyayım. Onu zaten kitabı okudum mu bütün ee, sıkıntılarım falan ortadan kalkıyormuş, deyip de fantazeye girmedi abi. Yandı yandı diri diri. Bugün Çanakkale'de ölen insanlar fantazeye girmediler. Fantazi İslam'ına girmediler abi. Gerçek İslam'a girdiler. Böyle kitap yazayım bilmem ne yazayım diye yarısı İslam yarısı bilmem ne falan filan bunlara girmediler. Allahü Teala hepimize doğru bir iman üzere yaşayıp ölmeyi cümlemize nasip buyursun. Amin. Kardeşler, Allahü Teala Celle Celaluhu verdiği imanın üzerimizde de görmek isteyecektir. Biz hayatımız boyunca iman üzere yaşayıp ölmek durumundayız. Çünkü ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Şu hadisi şerifle, Bugünkü birlikteliğimizi bitirmek istiyorum. Her an bize bir şey gelebilir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki, insanlara öyle bir zaman gelecek ki, öyle bir zaman gelecek ki, akşam eve giren mü'min, sabahleyin kafir olarak evinden çıkacak. Sabahleyin evinden çıkıyor mü'min olarak, akşam eve kafir olarak gelecek. Ve bunun gerçekleşmesi için öyle çok büyük e, zamanda gerekmiyor yani. Küçük anlar yetiyor. Bir girdin YouTube'a, bir girdin o zararlı kitapları okudun. Aaa adamlar uçuyorlar, kaçıyorlar abi. Bir sürü mühürler vuruluyor. Peygamberlere verilmeyen, sahabelerde olmayan özellikler şu zikri yaptığıma pat adama veriliyor yani. Kısa yoldan ben de o tarafa gideyim diyor. Rüyalarım çok güzel, çok rahatladım falan. Ama o ağza çalınan bal yerine zehir ihtiva etmeye başlayınca bitiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Tasavvuf böyle değil, merak etmeyin. Bu üç dört tane durum, yaşanan mevzu sizi üzmesin. Allah dostları Celle Celaluhu, Sevdiği kullar var. Allahü Teala yaşayanlara hayırlı uzun ömür nasip eylesin. Hasta olanlara hayırlı uzun ömür nasip eylesin. Zikir elbette vardır. Lakin tekrar ediyorum. Tasavvuf erbabı bu işin ehli olan insanlardan alınmalıdır. Siz istediğiniz kadar efendim bir aracın gücüyle bunu mukayese edin. Çok güçlü bir arabam var. Çok güçlü bir arabam var dersiniz ama vitesiniz eğer bozuksa siz şarampola yuvarlanırsınız ama çok hızlı bir araçtı bu ama güvenli bir araç değilsin. Zikirde de bu vardır. O yüzden ne olur? Ben bir kitaptan gördüm. WhatsApp grubundan bana bunu attılar. E, eniştemede iyi gelmiş falan diye yapmayın. Yanlış bir antibiyotiği alırsın. Nasıl insanı candan eder ama en azından ölür. Bu yarım bilgiler insanı imandan eder. Bugün konuşmaya çalıştığımız mevzuda olduğu gibi. İmansız gitmektense ne olur uzak kalalım böyle şeylere. Allahu Teala Celle Celaluhu bize hayır üzere yaşayıp, hayır üzere ölmeyi nasip buyursun. Sürçülisan ettik, affola. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri de af buyursun, sizleri de af buyursun. İsimlerini her ne kadar söylemesem de o insanlar veya saymadığımız daha niceleri vardır. Onlar da inşallah doğru yola gelirler. Tevbe nasip olur. Tevbe nasip olmayacaksa bizden uzak olsunlar. Evlatlarımızdan, sevdiklerimizden, ümmetten uzak olsunlar. Zararsız hale gelsinler. Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan niyazımız ayağımızı dininde sabit kılmasıdır. Ayağımızı sabit kılması neden? Şaşırmamamız içindir. Biz de şaşırmaya yakınız. Bakın konuştuğumuz insanlar şaşırdı gitti diyoruz. Onlar da kendilerini belki şu an sorsanız numara yapmıyorlar. Kendilerini evliya zannediyorlar mesela şaşırmış ama. En kötüsü bu değil midir? Bir insanın hata yaptığını yaptığı hatayı hata olarak görmemesi en kötüsüdür. Biz de bu yüzden sabit durmak istiyoruz. Ve bu bizim çabamızda olmayacak sadece. Dua da edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Gecenin bu vaktine kadar sizleri misafir ettik tuttuk. Ekranları başındaki kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da sabırla dinlediler. İnşallah bir başka programda nasip olursa tekrar sizlerle beraber olmak istiyoruz. Sizleri en emin olan Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Birbirimize dua etmeyi inşallah unutmayalım.